Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi ya Rabbil alemin Esselatu ve selamu aleyke ya Seyyid el evveline vel ahirin Ve ila cemil enbiyeyi vel muselin Ve ila cemil evliyeyi Velhamdülillahi ve ya Rabbil alemin Allah ayet-i kerimede buyuruyor Ramazan ayı odur ki o ayda Allah Kur'an'ı indirmiştir. Kadir gecesi Ramazan ayındadır. O gece bin geceden daha hayırlıdır. Bin aydan daha hayırlıdır. Kadir gecesi ismi üzerinde kadir. Kıymet, değer demektir. Şeref demektir. Bin aydan daha şerefli. 80 küsür sene yapıyor bin ay. Yani bir insanın hayatında bir gün kadir olursa, kadir gecesi, kadir günü olursa o bir ömre bedel demektir. Bir ömür demektir. Ama insanın hayatında bir gece olsun eğer kadir gecesi olmadıysa Allah kıyamet yerini anlatırken o kaybedenler ne kadar kaldınız diye sorulduğunda bir gün diyecekler, on gün diyecekler dünyada. Bir günün sabahı kadar, kuşluk vakti kadar, bir akşamüstü kadar kaldık diyecekler. Yani onların hayatı da bir gün kadar kıymetsiz ve değersiz olmuş demektir. Kadir'in Kadir gecesinin olabilmesi için ayetlerin gönlümüze inmiş olması gerekir. Bir ayet bile inmiş olsa, o hayatımız boyunca bize yeterdir. Bütün hayatımızı aydınlatır, nurlandırır çünkü. Kadir gecesi aynı zamanda takdir gecesi demektir. O gecede her şeyin takdir edildiğini Allah beyan ediyor, takdir gecesi. Takdir gecesi, eğer biz sadece böyle bir yıl boyunca Allah önümüze, neyi koyar, neyle imtihana tabi tutar, bunu takdir ediyor dersek, bu eksik olur. Allah bütün hayatını etkileyecek şekilde takdirini yapar. Bu takdiri nasıl yapar? Melekleri indirerek, اِنَّا اَنْزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ve وَمَا اَدْرَكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ Biz bu Kur'an'ı Kadir Gecesinde indirdik. Adil gecesi nedir biliyor musun? O bin aydan daha hayırlı olan bir gecedir. Tenezzelül melaiketi ve ruhu izni Rabbihim min kulli emr. O gecede melekler iner de iner. Neyle beraber inerler? Ruhla beraber inerler. Allah'ın her bir emri için inerler. Ruhla beraber Allah'ın her bir emri için. Bu çok geniş manalı bir ayet. Her bir emir için inerler, her bir iş için inerler. Allah kitabını indirirken, her bir iş için ne yapılması, nasıl yapılması gerektiğini beyan eder. Bu durumda, melekler inerken, ruhla beraber inerken, ruhun üç ayrı manası vardır. Biri, Cebrail aleyhisselam, Evet, onlar beraber inerler. Bu doğru. Ruhla beraber inerler. Ruh bir de, bütün insanların ruhunun yaratıldığı hakikati Muhammediye. Allah'ın ilk yaratmış olduğu nur. Bütün insanların aslında hakikatte o nurdan yaratıldığını bilmek gerekiyor. O gecede bir de o iner. Ruh bir de vahiy demektir. Allah'ın vahyi demektir. Bir de melekler Allah'ın ile inerler. Hepsi de dirütendir yalnız. Eğer biz ruhla dirildiysek bu durumda bizim kadir gecemiz olmuştur. Allah ayetlerini dinleyenlere diri, dinlemeyenlere ölü dedi. İnsan manevi itibarla Allah'ın ayetleriyle, vahyiyle buluşmadıkça o ölü konumundadır. Evet, beden olarak diridir, dünyevi olarak, zahiri olarak diridir ama manevi olarak ölüdür. Beden için gıda neyse, yemek, içmek neyse, nefes almak neyse, ruh içinde, maneviyat içinde Allah'ın ayetleri öyledir. Böyle anlayıp, böyle iman etmek lazım. Allah neden kitabına Kur'an dedi? Okunan. Tekrar tekrar okunan. Bıkılmadan, usanmadan, usanılmadan okunan dedi. Nefes alır gibi. Hiç insan nefes almaktan bıkar mı? Bıkmaz. Yani bir sefer okudum, anladım değil. Onu sürekli okuman gerekir. 50 sene boyunca biri sürekli her gün Kur'an'ı okumuş olsa 50 sene sonra bir ayet okur. Ben hiç bunun böyle söylediğini anlamadım der. İlk defa bir şey anlıyor. Bir ayetten o gün bir şey anlıyor. Çünkü Allah onu kurunun gönlüne her anda indirir. O gün Allah onu açtı, onun gönlüne o gün indirdi. Ne zaman gönlümüzü Kur'an'a açsak, ayetler gönlümüze inse o gün, o gece bizim için kadir gecesidir, kadir günüdür. Takdir günüdür. Allah takdir etti. Allah takdirini yapmış zaten. Nasıl takdir etmiş? Bütün takdirini beyan etmiş. Kur'an'da neyi, nasıl takdir ettiğini beyan ediyor. İnsan için takdir yapmış. Senin için dünya hayatı vardır. İmtihan yeridir. İmtihan vardır. Ne yapman gerektiğini sana peygamberle, bu vahyi yaparak bildiriyorum dedi. Öğretiyorum dedi. Bak takdirini yaptı. Dileyen iman etsin, dileyen kafir olsun dedi. Dilyen, Rabbine varan yolu tutar. dileyen bu Kur'an'da hidayeti bulur, hidayete erer, sirat-ı müstakime girer dedi. Allah takdirini yapmış. Takdir gecesi, kader gecesi. Eğer kader gecesiyse, bu durumda, kader gecesinde bizim yapmamız gereken şey nedir? Öyle, kulaktan dolma bir bilgiyle ya da atalarımızdan öğrendiğimiz kadarıyla işte o gece sabaha kadar namaz kılacaksın şu tesbihi yapacaksın şu zikri yapacaksın değil o gecede önce tefekkür edeceksin anlamaya çalışacaksın acaba Kadir gecesi bizim de gönlümüze uğradı mı uğramadı mı bu Ramazan ayında herhangi bir gece ya da bütün geceler benim için Kadir gecesi oldu mu olmadı mı? Allah burada bir geceyi söylemiyor. Neyi söyledi? Ramazan ayı odur ki içinde Kadir gecesi bulunan Allah'ın Kur'an'ı indirdiği gecedir dedi. Ramazan ayını hepsini birden söyledi. Ramazan ayında Zahiri olarak nimetlerden kendimizi mahrum ediyoruz. Allah'ın emriyle oruç tutuyoruz. Öyle ki maneviyatımızı besleyelim diyedir, büyütelim diyedir. Maneviyat neyle beslenir? Allah'ın ayetleriyle. Nasıl ki zahiri bedenin gıdası varsa, maneviyatın da gıdası vardır. Ruhun gıdası vardır. Gönlün gıdası vardır. İnsan zaten bir yönüyle dünyaya ait, bir yönüyle de melekut alemine aittir. Manevi aleme aittir. Nasıl zahirini besliyorsa, maneviyatını da öyle beslemesi gerekir. Eğer yemezse, içmezse ne olur? Gücünü kaybeder. ayakta duramaz. Öyle ki, gözü kararır, göremez. Kuranı işitmez olur. Yemediği için, içmediği için, nefes almadığı için böyle olur. Maneviyat da böyledir. Zahiri olarak bunu biliyoruz. Ama kendi manevi tarafında durmayan, kendini Allah'ın nefettiği ruh olarak bilmeyenler, bu durumda onu ihmal eder, sadece zahiri tarafta durur ki, o da diğer canlıların da durduğu taraftır. Onlar da zaten o manevi özellik olmadığı için. Ama kendi gönlünün tarafında duranlar, Allah'ın ayetlerini dinlemeyince, Allah'a secde etmeyince, namaz kılmayınca, oruç tutmayınca, Allah Rabbini tesbih etmeyince, hamd etmeyince, Rabbine dönüp dua etmeyince, manevi olarak gücünü kaybettiğini görür. Bunu tadar üstünde. Çünkü manevatiyle beraber olmuş. Kendi kendisiyle, hakikatiyle, kendisiyle beraber, hakikatiyle beraber, Rabbiyle beraber olmuştur. Bunu tadabilmesi için kendisiyle beraber olması gerekir. Eğer kendisiyle beraber olursa, üç gün, beş gün Allah'ın ayetlerini okumazsa, zikretmezse, secde etmezse, bambaşka bir hal aldığını hemen anlar. Manezatini az bıraktığını hemen anlar. Ama onu besleyen, onu büyüten, O'na güç, kuvvet veren şey nedir? O'nun Allah'a abdiyetidir, kulluğudur. Rabbini dinlemesidir, ayetlerini dinlemesidir. Eğer dinlerse, Rabbi ile beraber olur. Kalbinde gözü vardır, kulağı vardır. Kalbi vardır, gönlün kalbi de vardır. eğer o gücü almazsa, o gıdayı almazsa, manevi gözü görmez olur. Hikmetle bakamaz olur. Allah ile bakamaz olur. Allah'ın anlattığını anlayamaz olur. İnsana, hazreti insan olarak bakamaz olur. Hayata imtihan olarak bakamaz olur. İbadeti, duayı, secdeyi Allah'a yakınlık olarak anlayamaz olur. Bunu tadamaz olur. Manevi olarak ölmüş demektir bu. Anlamadıysa ölmüş demektir zaten. Bununla beraber ruh, Allah, ruh için o Allah'ın emrindendir dedi. Emir. Terezzelül melaiketü ve ruhu fîhâ bîbînî rabbihî min kulli emr. Allah'ın emriyle inerler. Neye inerler? Diriltmeye inerler. Allah'ın emriyle diriltmeye inerler. Ruh vermeye, can vermeye inerler. Ve bu sürekli yalnız. Kıyamete kadar yeryüzünde bir insan olsa bile bu devam eder. Melekler inmeye devam eder. Melekler ruhla beraber inmeye devam eder. Bir de min kulli imr diye okulması gerekir. Her bir kişiye inerler. Her bir kişiye tek tek melekler iner. Bu gecede. Kadir gecesi geldiğinde mutlaka gönlümüz farklı bir hal almalıdır. Evet. O gece bütün Ramazan ayındaki bütün gecelere gündüzlere yayılmış olsa bile o kadir gecesinden tecelli ettiği için o Kadir Gecesi'nin de farklı olması gerekir. Farklı bir hal almamız gerekir. Gönül itibariyle. Allah her şeye bir ölçü koymuştur. Takdir Gecesi. Ölçü Gecesi. Neyle koyuyor ölçüyü Allah? İnsana nasıl bir ölçü koymuş? Manevi ölçü. Baştan sona Kur'an ile koymuştur. Hayatına ölçü koymuş. Gönlüne ölçü koymuş. Neyi nasıl Öğrenmesi gerekir, Rabbini nasıl tanıması gerekir o ölçüyü koymuş. Kendini nasıl tanıması gerekir, hayatı nasıl anlayıp yaşaması gerekir o ölçüyü Kur'an ile koymuş. Bu durumda melekler gelirken getirdikleri, beraberinde getirdikleri nedir? Kur'an, eğer bu Kur'ansa, bu Kur'an'ın bütünü demektir. Bütün vahiy ile iniyor demektir. Vahyin bütünüyle melekler her bir kişiye tek tek iniyor. Allah onun gönlüne o Kur'an'ı indirmek için, ona o ikramı yapmak için, o şerefi vermek için. Kadir aynı zamanda şeref demek. Ona insanlık, Hazreti İnsan olma şerefini bahşetmek için meleklerini indiriyor. İndirdi. Bize düşen nedir? Bize düşen gönlümüzü Allah'ın kitabına, Kur'an'a açmaktır. Onun için Ramazan ayı boyunca Allah'ın ayetlerini okuyup cevap vermeye çalıştık ki gönlümüzü Allah'ın ayetlerine açalım. Melekler o getirdiği vahyi, getirdiği ruhu gönlümüze indirsin. O Allah'ın vahyiyle, o manevi ruhla dirilelim diyedir. Dirilince ne olur? Dirilince Hazreti İnsan oluruz. Dirilince Allah'a dost oluruz. Allah'ı sever, Allah'a aşık oluruz. Rabbimizi sever, Rabbimizin sözünü severiz. Allah'ın kitabında 6.236 ayet vardır. 6.666 yuvarlak hesap unutulmasın diye söylenendir. 6.236 ayet var. Allah her bir kula bunu göndermiştir. Oku demiştir. Ne olarak? Mesaj olarak. Evet, söylemiştim. Telefonumuza bir mesaj gelse, hiç tanımadığımızın biri bile olsa merak ederiz, acaba ne söylenmiş? Mesela Kadir gecesidir. Müminler birbirlerine tebrik mesajı gönderirler. Kimden gelirse gelsin. Açıp okur muyuz? Evet. Bize kıymet vermiş, bize değer vermiş, bize mesaj göndermiş. Kandilimizi kutluyor diyoruz. Sonra cevap göndermesem ayv olur diyoruz. Öyle değil mi? O göndermiş. Ben de kutlamasam onun kadir gecesini ayv olur. Ben de kutlayayım diyip bir de cevap yazıyoruz. Okumadığımız... Her bir ayet bize gönderilmiş, Allah'tan gönderilmiş, Allah'ın gönderdiği mesaj demektir. Eğer tenezzül edip okumuyorsak, yani sıradan bir insanın gönderdiği mesaj kadar bile, eğer Allah'ın bize gönderdiği o mesaja kıymetle yer vermiyorsak, Rabbimizi, sevdiğimizi, iman ettiğimizi nasıl iddia edebiliriz? Üç kuruşun peşinde gece gündüz koşuyoruz. Kazanmazsak olmaz diyoruz. Sıradan bir insan bize mesaj atsa, açıp okuyoruz. Zaten bütün sorunlar, bütün sıkıntılar, Rabbimizin bize gönderdiği o mesajları okumadığımızdan dolayıdır. Bir tanesini bile okumasak, o büyük kayıptır. Bütün dünyayı kaybetsek, bir ayeti okumamaktan daha büyük bir evdir. Her şeyimizi kaybedelim ama bir ayeti okumayı kaybetmeyelim. Çünkü Allah eğer onu gönderdiyse bir muradı vardır. Sana bir şey söylüyor. Hem dünyanın için hem ahiretin için o sana lazım bu gereklidir. Mutlaka onu okuman gerekir. Okudun, hiçbir şey anlama. Rabbini ciddiye aldın ya. Elbette ki Allah mesajı göndermişse Kulun beni anlatın diye. Ona bir şey söylüyor çünkü. Anlaşılmayacak hiçbir şey yoktur. Ama anlayabilmek için de mutlaka bunu tekrar tekrar okuman gerek yok. Allah onun için öyle herhangi bir şeyi anlatır gibi anlatmamıştır. Hayat da öyledir. Sabah bir kalkıyorsun, önce bir yemek yiyorsun, sonra Yemekten başka bir işe koyuluyor. Bu sefer işe gidiyorsun, başka şeyler yapıyorsun, musibet geliyor, peşinden sıkıntı geliyor, onu halletmeye çalışıyorsun, sonra bakıyorsun nimet geldi, hayat. Hayat böyledir. Allah'ın kitabı da hayat kitabı olduğu için, bir cenneti anlatır, bir cehennemi anlatır, bir münafıgı anlatır, bir peygamberi anlatır, bir kaybedenleri anlatır, bir vaktim başka bir şey anlattı, namazı anlattı, ardından Rabbini tesbih et dedi. Hayat, hayat kitabı olduğu için, hayatın içine ilmiş çünkü. Hayat böyledir zaten. Kur'an'ı da böyle anlamak gerekiyor. Hayatın bütününü anlayabilmek için, bütün bir hayatı yaşamış olmak gerekiyor. Kur'an'ı da anlayabilmek için, onu toptan bilmen gerekiyor. Tekrar tekrar okuyup anlamış olman gerekiyor ki, bir ayeti okuduğunda, bütün ayetleri yan yana koyup, Kur'an'ın bütününün ölçüsüne vurup öyle anlaman gerekiyor. Yoksa bir ayeti okudum anladım. Anlamadım. Anlayamazsın öyle. Bir de Allah'ın kitabı sıkıştırılmış metindir. Bir ayette binlerce mana vardır. Bunun için Allah tefekkür etmeyi emretti. Tefekkür etmen lazım. Tefekkür etmeye tenezzül etmen lazım. Rablerini iman edenler, Rablerine aşık olanlar, onun sözünü sever. Onun ayetleri üzerinde düşünmeyi, tefekkür etmeyi sever. Bunu bana sevdiğim söylemiş, sevgilim söylemiş demelidir. Demediyse demediyse, iman etmemiş demektir. Edememiş demektir. Birinin bir sevdiği olsa, ona güzel bir söz söylese. Ya da şunu şöyle şöyle yaparsan benim sevgimi kazanırsın dese ne kadar insan dikkatle onu okur öyle değil mi? Acaba ne demek istiyor? Acaba şunu şöyle mi demek istedi? Böyle mi demek istedi? Çünkü sevgisini kaybetmek istemiyor. Çünkü seviyor. Eğer Kur'an'ı Allah'ın vahyini sevgilisinden gelen bir mektup kadar anlamamışsa ona bu kıymeti bu değeri Verememiş, onu böylesine sevmemişse imanında sorun var. Hiç kendimizi kandırmıyoruz. İnsanı insan yapan Allah'ın insana nefretli bir ruhtur. O Allah'ın nefretli ruh, o Kur'an'dır aynı zamanda. O aşktır, o muhabbettir. O Allah'ın isimlerinin tecellisidir. Mutlaka onun Kur'an ile buluşması gerekir. Kur'an ile buluştuğu kadarıyla Allah'a halife olur, Allah'a ayna olur, Allah'a dost olur, sevgili olur. Sonra Selamun hiye hatta metze'il dedi Allah. Sonra fejrin günün doğuşuna kadar, günün aydınlanmasına kadar o selamdır. Ayeti bir de buradan anlamak gerekiyor. Bu melekleri inince, ruhla beraber inince, insan onu alınca, alanlar neyi kazanıyor onu beyan etti. Tecre kadar selamdır dedi. Kıyamete kadar, şimdi karanlıktayız, şimdi ebedi alemden perdeliyiz. O gün kıyamet koptuğunda, Allah bizi huzurunda aldığında, yeryüzü Allah'ın nuruyla aydınlandığında tecr geldi. Ortalık aydınlandı. Allah'ın nuruyla aydınlanmış çünkü. O zamana kadar kul selamette olur. Selam, selamet, barış demek. Barış. Neyle barış? Kulun kendisiyle barışık olması, barışması. Kur'an insanı insanla barıştırır. Allah için kendini sever. insanı sever. Allah'ı sever. Allah ile sever. Allah için sever. Barış. Kendi kendisiyle kavgalı ise biri, savaştaysa biri, o insanlarla barışıklı olmaz. Onun içindeki savaşı bir de dışarı yansır. Eğer bir kul Allah ile barışık değilse, o sürekli Rabbine itiraz eder. İmtihani beğenmez. İtiraz halindedir çünkü. Bütün bu gördüğümüz, eğer dünya kan gölüne dönmüşse, Ateş yağıyorsa, günde ortalama olarak bin tane Müslüman ölüyorsa, hem de çoğunlukla Müslümanlar Müslümanları öldürüyorsa, bu neyin sonucudur? Selamda, selamette olmayışımızın sonucudur. Gönlümüze Kur'an'ın işinin sebebidir. Rabbimizi bilmeyişimizin, tanımayışımızın sonucudur bu. Allah'ın vahyine, kitabına sarılmayışımızın sonucudur. Allah'ın kitabından mahrum kalınca, Allah'tan mahrum kaldık. Allah'ı sevmekten, Allah için sevmekten mahrum kaldık. Evet, selam, aynı zamanda Allah cennete selam yürüdü diyor. Bu Kur'an bir gününe inerse ne oluyormuş? Gönlü cennete dönüyormuş. İnsanlar için hayr oluyor, rahmet oluyor, ikram oluyor. İnsanlar için hem zahiri hem manevi olarak cennet oluyormuş. Eğer ortalık zulümle çalkalanıyorsa, insanlar birbirine zulm ediyorsa, ben Müslümanım deyip iman kursağından inmemiş, imandan habersiz imanı tatmamış insanlar, ben Müslümanım deyip Müslümanı öldürüyorsa, başkalarına zulm ediyorsa, kendine göre bir de fetvalar verip, ben doğru yapıyorum, benim gibi yapmayanlar Müslüman değildir diyorsa, sonuç, buysa eğer, Kur'an'dan mahrum olduğumuz içindir. O nasıl selamettedir? O nasıl selam olmuş? O nasıl Allah'a teslim olmuş? Allah bizi Kadir gecesini idrak edenlerden eylesin. Allah'ın takdirini, kendisi için takdir ettiği vahyi alanlardan eylesin. Kur'an'ı bir hayat yaşamayı nasip eylesin. Kur'an'ı hayatı yaşamayı sevenlerden eylesin. Allah'ın vahyine Kur'an'ına sarılanlardan eylesin. Allah'ın iyisine hep beraber, toptan, sarnanlardan eylesin. Bölünüp parça parça olanlardan eylemesin. Amin. Tefrika yapanlardan eylemesin. Amin. Allah bizi barışta kılsın. Amin. Bütün insanlık olarak barışta kılsın. Selamette kılsın. Amin. Bizi kendisiyle Rabbi ile barışanlardan eylesin. Amin. Kendi kendisiyle barışanlardan eylesin. Amin. Bütün müminlerle barışık olanlardan eylesin. Amin. Bütün insanlıkla barışık olanlardan eylesin. Amin. Bütün varlıkla barışık olanlardan eylesin. Amin. Allah bizi barış adamı kılsın. Amin. Selamet adamı kılsın. Amin. Allah ahirette selam yurdunu bize ihsan eylesin, ikram Amin. eylesin. Evet, Allah bu kitap gönlümüze insin diye gönderilmiş... Yoksa onu götürüp böyle Ölülere okuyalım Mezarlıkta okuyalım diye indirmemiş Bu kitap sevap kitabı değildir Elbette ki Ölülerimize de okuyacağız Okumayalım demiyoruz Mezarlıkta da okuyacağız Ama okurken Ona değil Kendimize okuyacağız Ölümü kendimize hatırlatacağız asabı kendimize hatırlatacağız Ölüye değil o zaten ölmüş. Yerini diyeceksin adama? Allah namaz kılmayı emretmiş. İnfak etmeyi emretmiş. Adam ölmüş zaten. Adamın bunu yapacak gücü mi var? İyilik yap, güzellik yap, yanlış yapma, günah işleme. Adam zaten bunu yapmış da yapmış, yapmamış da yapmamış, gitti adam. Bu onun işine yaramıyor. Hiç birbirimizi kandırmayalım. Evet, mezarlıklar da okuyacağız. Fatiha da okuyacağız. Fatiha, kurun, kul olmasının başlangıcıdır çünkü. Kura lazımdır, ölüye değil. Birbirimize, hadi ölmüş durmadan Fatiha okuyalım. Yüz tane Fatiha okuyalım, bin tane Fatiha okuduk. Yok, hatim indirdik, okuduk, gönderdik. Niye böyle kendi kendimize zulmediyor, hakaret ediyoruz? Evet, okuyalım ama ölüye değil. Dilye okuyalım. Biri hatırlasın. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam? Ölmeden evvel ölünüz. Evet. Bu ölümü tefekkür etmemiz gerekiyormuş. Manevi olarak ölü gibi Allah'a teslim olmamız gerekiyormuş. Allah'a teslim olmamız gerekiyor. Aynı zamanda Ramazan'ın son 10 günü içinde olduğumuz için sonlarında bir de itikaf vardı. Arkadaşlar itikafa girdiklerinde ölmeden evvel ölmeleri lazım. Ölümü tefekkür etmeleri lazım. Hayatlarını önüne koyup hesaplarını görmeleri lazım. Bir eksik, bir yanlış varsa bunu nasıl düzelterim, bunu nasıl tamamlarım deyip bir de tefekkür etmeleri lazım. Eğer doğrusunu anlamak gerekiyorsa böyle her birimizin cevrinde en azından böyle küçük bir Kur'an-ı Kerim'in olması gerekir. Hemen her yerde açıp bakmamız gerekir. Açıp okumamız gerekir. Sürekli. Nefes alır gibi. Allah, Allah'ın ayetleri onlara okunduğunda imanlarını artırırlar buyurdu. İmanı artırmak için, Allah ile beraber olmak için, Rabbini dinlemek için... Lüzul sırasına göre Allah'ın ayetlerini okuyup ile istiğfarla, hamle, şükürle, tesbihle, tekbirle cevap vermeye çalışıyorduk. İmanımızı tazelemek için, Allah ile olan ahdimizi yenilemek için demiştik. Devam ediyoruz inşallah. Sıra Dakara suresine gelmiş. Lüzul sırasına göre Yaptığımız için Medine'de inmiş bir suredir. Birkaç ayette Mekke'de inmiştir. Daha yeni Medine'deki ayetlere geçmişiz zaten. Şöyle kısa özetle anlamaya çalışacağız inşallah. İmanımızı Allah'ın ayetleriyle, emrettikleriyle tazelemeye çalışacağız. Ramazan başlarken de söylemiştim. Eğer Ramazan ayı boyunca biri bizimle beraber olur, beraber bu mukabeleyi yaparsak Ramazan ayının sonunda neler kazandığını görecek inşallah. En azından özetle Rabbine, Rabbinin vahyine cevap vermiş olacak dedik. Allah ile olan ahdini tazelemiş, imanını tazelemiş olacak dedik. Özetle hayatın ne olduğunu anlamış olacak dedik. Allah bizden neyi istiyor? Allah'ın muradını anlamış olacak dedik. İnşallah Ramazan'ın sonunda bunu göreceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam min Zalikel kitabu la reybe fih hüden lil muttaqim. Bu kitap Allah'ın kitabıdır. İçinde şüphe olmayan kitaptır. Şüphe getirmez kitaptır. Allah her neyi söylediyse bir insan eğer insansa Rabbini kabul etmişse Rabbinin vahyinden şüphe etmez. Allah ne söylediyse o. Bütün hayatımızın üzerinde söz hakkına sahip olan Allah'tır. Allah demeyip ben diyenler kendi nefsini ben Allah'a şirk koşmuştur çünkü. Bu takva sahipleri için hidayettir. Allah'ı kabul eden Allah'a karşı, kendisini yaratan Rabbine karşı ben sorumluyum diyenler bu Kur'an'ı dinler, anlar, ona hidayet olur. Yoksa, takvası yoksa hiçbir şey anlamaz. Hiç sanki dinlememiş gibi olur. Dinlememiş gibi. Sanki hiç ayetleri dinlememiş, sanki hiç anlamamış gibi davranır. Kimdir bu takva sahipleri? Gıyabında Rablerinde iman ederler. Gıyabında Rablerini severler. Gıyab, gaybi iman. Nasıl? Ne demektir? Görmeden mi? Hayır, görmeden değil. Gıyabında, bütün varlık Allah'a hamd ediyor, şükrediyor, tesbih ediyor. Bütün varlık Allah diye haykırıyor. Neye bakarsan bak, onun üzerinde Allah'ın isimleri görünür. Gaybe iman bu. Yasa gaybe iman e, görmeden inan. İşte inan, yok öyle. Afaktaki en ayetleri okuyup neye bakarsa baksın Allah'ı görendir. Gaybe iman etmiş olanlar. Kör iman değil. Takvidi iman değildir. Takva sahibi olduğu için Allah'a karşı sorumluluğunu bildiği için öyle bakır. O bakışa, hikmetle bakışa sahiptir. Bununla beraber onlar namazı ikame ederler. Allah'ın huzurundaymış gibi namaza dururlar. Hayatı Allah'ın huzurundaymış gibi yaşarlar. Onlara rızık olarak verdiğimizden Allah yolunda harcar, infak ederler. Onlar geçmişteki ümmetlere inen kitapları da kabul ederler. Sana inene de iman ederler. Onlar ahirete ve yakin sahibidirler. Sanki ahireti görüyormuşçasına hayatlarını yaşarlar. İşte bunlar Rablerinden gelen hidayet üzeredirler. Feraha, saadete, kutuluşa erenler de bunlardır. Allah bizi gaybe iman edenlerden eylesin. Amin. Rabbine karşı takva sahibi olanlardan eylesin. Amin. Namazı ikame edenlerden eylesin. Amin. Allah'ın huzurundaymış gibi namazı kılanlardan eylesin. Allah'ın bize rızık olarak verdiklerini infak edenlerden eylesin. Hem geçmişteki kitaplara, peygamberlere hem de Allah'ın bize gönderdiği Resulullah Efendimiz'e Kur'an'a iman edenlerden eylesin. Allah bizi ahirete karşı yakın sahibi olanlardan eylesin. Amin. Ahiret önündeymiş gibi yaşayanlardan eylesin. Amin. Allah bizi hidayet üzere olanlardan eylesin. Felaha, kurtuluşa erenlerden eylesin. Amin. O Allah'a iman etmeyenler, takva sahibi olmayanlar, gaybe imani olmayanlar, onları uyartan da, uyarmasan da, Allah'ın ayetlerini onlara okusan da, okumasan da onlar iman etmezler. Onlar kafidir, Allah'ın ayetlerini dinlemiş veya dinlememiş onlar için misavidir. Allah onların kalplerini, kulaklarını mühürlenmiştir. Onların gözlerinin üzerinde perde vardır. Hikmette bakamıyor, afaktaki ayetleri okuyamıyor. İşte onlar için büyük bir azap vardır. Böyle dinlememiş, anlamamış gibi yapanlara Allah evet, böyle söylüyor. Söyledim, bu Bakara suresidir. Zaten elimizdeki müsafe göre ikinci suredir. Fatiha'dan sonra gelen suredir. Arkadaşlar bunu okuyunca bunun böyle olduğunu görecekler inşallah. Onlar münafaktır. Onlardan öylesi var ki, biz ahirete iman ettik derler. Ama yalan söylüyorlar. Onlar iman etmemişlerdir. Allah'ı ve iman edenleri aldatmaya çalışırlar. Ama onlar ne Allah'ı ne de müminleri aldatamazlar. Onlar sadece kendilerini aldatırlar, kandırırlar burunda, şuurunda, farkında değildirler. Onların kalplerinde hastalık vardır. Allah da onların hastalığını arttırır. Böyle yapmaya devam ettikçe hastalıkları artmaya devam eder. Onlar için elin bir azap vardır. Bir de Söylediklerinden, biz müminiz dediklerinden dolayı onlara elin bir azap vardır. Çünkü müminleri kandırmaya çalışıyor, bir de Allah'ı kandırmaya çalışıyor. Rabbini dinlemiyor, nasıl bir kul olması gerektiğini anlamaya çalışmıyor, Allah'ı kandırmaya çalışıyor. Ben Müslümanım, ben müminim diyor bir de. Onlara yeryüzünde fesat çıkarmayın, bozgunculuk yapmayın, dediğinizde ve de, biz sadece islah edicileriz. Biz barışı dağılıyoruz. Biz barış için böyle yapıyoruz derler. Onlar müslitlerin ifsad edenlerin ta kendileridir ama kendileri bile bunun farkında değildir. Siz de insanların müminlerin iman ettiği gibi iman edin derindiği zaman onlar derler ki biz o akılsızların iman ettiği gibi mi iman edelim? Sefihlerin iman gibi mi iman edelim derler. Sefihler, akılsızlar, geri zekaliler onların ta kendileridir diyor Allah. Fakat onlar bunu da bilmiyor. Biri Allah yoluna canını koyuyor, malını koyuyor, hayatını koyuyor, vaktini, zamanını koyuyor. Ona ne diyor? Akılsız diyor. Kendisi çok akıllı ya, dünya işini biliyor ya, onun için ona sefih, akılsız diyor. On gibi mi iman edeyim? Ben diyor daha akıllıyım. Ben daha iyi biliyorum. Bu müminlerin yüzde doksan böyledir. Ben iman etmişim diyen müminlerin kaleme vurun yüzde doksan dokuz böyledir. Böylelerinin amelleri boşla gitmiştir. Allah bizi münafıklardan eylemesin. Amin. Allah bizi kendi kendini kandırıp Allah'ı kandırdığını zannedenlerden eylemesin. Amin müminlerin iman etmesi, müminler gibi iman etmeleri gerekirken, onları şefrih gören, akılsız görenlerden eylemez. Onların halleri, şu kimsenin haline benzer ki, bir ateş yakıp, o ateş etraflarını aydınlatınca, onunla biraz görürler. Sonra o ateş sönünce karanlıklar içinde kalırlar. Onlar sağırdırlar, dilsizdirler. Allah'ın ayetleri onlara okunur, gönülleri bir an için aydınlanır. Bu doğrudur. Bunu böyle yapmak lazım deyip gönlü aydınlanır. Ateş yanmış gibi. Sonra o sönünce, beş dakika, on dakika, bir saat sonra sönüyor. Sönünce ne olur? Eski haline döner, karanlıklar içinde kalır. Sahır, hiç işitmemiş gibi, hakkı da ikrar edemiyor. Dilsiz bununla beraber gözü de görmüyor, hikmetle, o ayetlerle bakmıyor, kördür. Dönemiyor. Hakka, hakikate, Rabbine dönemiyor. Evet, Allah başka bir örnek daha veriyor. Karanlık bir gecede, yağmurlu bir gecede, kalp karanlık gecede, yağmur, bir de şimşek çaktığında, Ortalığı biraz aydınlatır. Neredeyse şimşek onların gözlerini alacak buyuruyor. O kadar aydınlanır. Allah'ın vahyinin ışığı, nuzun şiddeti böylesine aydınlıktır. Neredeyse gözünü kör olacak. Bununla beraber o anda görür ama o ışık gidince gene karanlıkta kalır. Bunlar münafıktır dedi. O anda onu anlıyor. Madem ki Işık çaktıysan sen ışığı gördün. Sarıl ışığa, sarıl Allah'ın ipine, sarıl ayete, sarıl, onunla aydınlıkta kal, yok. Onu tutmaz. Münafıklara ayetler okununca, onların gönlü bu haldedir. Böyle olmayın, böyle yapmayın gör Allah. Ey insanlar, Rabbiniz olan Allah'a abd olun, ki O sizi yaratandır. Sizi de, sizden öncekileri de yaratan O'dur. Size bunu böyle anlatıyoruz ki, umulur ki takva sahibi olursanız, Allah'a karşı sorumluluğunuzu kabul eder, anlar, gereğini yerine getirir, yaparsınız. Allah bizi takva sahibi eylesin. Allah'ın ayetlerini dinlerken, Allah'ın o vahyine sarlanlardan eylesin. Allah'ın ifine sım sıkı sarlanlardan eylesin. Amin. Öyle bir anlık ışığı görüp gönlü aydınladık, hakkı anladıktan sonra karanlıkta kalanlardan eylemesin. Allah'ın ayetlerinden yüz çevirip sırt dönüp karanlıkta kalanlardan eylemesin. İman eden kimselerin müzele. O iman edip salih amel işleyenler için altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. Onlara orada her türlü nimet vardır. Onlar için orada tertemiz eşler vardır. Onlar orada ebedi olarak kalırlar. O kişiler ki Allah'a verdikleri ahdi, sözü bozarlar hem de Allah'a sağlam bir söz verdikten sonra. Allah'a hangi sözü verdik? Ben iman ettim deyince Kur'an'ın bütün ayetleri için Allah'a söz verdik. Allah hem neyi söylemişse o Allah ile aramızdaki ahittir, ahitleşmedir. Ben bunları yapacağım, bunları da yapmayacağım, emrettiğim gibi olacağım dedi ki ya Rabbi. Ahit. Allah ile ahdimiz bu kitaptır. Bu ahit kitabidir. Kul ile Allah arasındaki ahit kitabı. Bu şekilde iman ettikten sonra o ahdini bozanlar Allah'ın bağlamasını emrettiği şeyi keserler. Oysa ki Allah onları birbirine bağlayın diye emretmişti. Allah'ın emriydi. Neyi bağla? Elbette ki maaldan okumuyoruz. Meallerde ne diyor? Akrabalık bağını kesenlerden kesmeyin. Onlar akrabalık bağını keserler. Allah birbirine bağla halde keserler. Olur mu öyle şey? Allah'a ahit vermiş. Nedir bu ahit? Kur'an, eğer biri Rabbini anlamaya, tanımaya, sevmeye, iman etmeye çalışırken onun hangi bağla biri bağlaması gerekiyor? Kur'an'ın bağıyla, vahiy bağıyla. Yani Allah kendini nasıl tanıtmışsa öyle tanıması gerekir. Gönlünü Allah'ın vahyiyle Allah'a bağlaması gerekir. Bununla beraber Resulünü anlarken Kur'an-ı Kerim'de Resulü ile gerekir, bağlanması gerekir. Resulü Kur'an'dan tanıyacak. Allah peygamberliği nasıl tanıtmışsa öyle tanıyacak. İnsanı nasıl tanıtmışsa öyle tanıyacak. Hayati, imtihan olarak nasıl tanıtmışsa öyle tanıyacak. Allah neye hak demişse hak odur. Neye batıl demişse batıl odur. Neye güzel demişse güzel o, çirkin demişse çirkin odur. Kimi ölü dediyse ölü odur. İman etmeyenlere Allah ölü dedi. Ölülere sen mi işitireceksin dedi. Onlar ölü dedi. Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyin dedi. Onlar diri dedi. Yani mesele ölüyü, diriyi, hakkı, batılı, güzeli, çirkini, hayri, şerri. Allah'tan öğrenmektir. öyle iman etmektir. Öyle iman edince ne olur? Kul Allah ile bakmış olur. Allah ile görmüş olur. Allah ile anlamış olur. ...en amiyane tabirle... ...bedevinin anlayacağı şekilde... ...Resulullah Efendimiz ne buyurdu? Allah buyurur ki dedi... ...kutsi hadis bu... ...bir kulum... ...tabii ki iman edince... ...kendisine farz kıldığım ibadetlerle... ...en güzel şekilde bana yaklaşır... ...sonra diğerleriyle yaklaşmaya devam eder... ...diğerleriyle... ...bir tek farzla yetinmiyor... ...kul olabilmek için... ...Rabbinin rızasını, sevgilisini... ...dostluğunu kazanabilmek için... Kul olmaya, avd olmaya devam ediyor, koşuyor, koşuşturuyor. Diğerleriyle yaklaşmaya devam eder. Kulun bana yaklaştıkça beni sever, o beni sever, sevince ben de onu severim. O zaman aşkı, muhabbeti kazanmak istiyorsak ne dememiz lazım? Allah'a koşmamız lazım. Sürekli kullukta olmamız lazım. Rabbimizi zikretmemiz lazım. O beni sevince ben de onu severim. Ben bir kulümü sevdiğimde onun gören gözü, işiten kulağı, tutan eli, yürüyen ayağı, kalbi, gönlü olurum. Bir bedevinin bile anlayacağı şekilde anlattı. Nasıl olacak bu? O canlı Kur'an olmuş. Allah ile bakmak bu demekti. Ayete bakmak yetmez. Ayetin onda canlanması gerekir. Onun canlı Kur'an olması gerekir. Zaten o hadd zatında Allah'ın nefesiyle ruhla beraber o zaten canlı Kur'an. O kendi kendisi oldu. Kendi kendisi olmuş. İlk yaratıldığı gibi tertemiz olmuş. Allah'ın ben sizin Rabbiniz değil miyim? hitabına cevap verirken قَالُوا bela şehidna." Evet sen bizim Rabbimizsin, biz buna şahit olduk. Şahit oldu Rabbine bir daha. Müminlerin bu kadar uyduğu yeter olmalıdır. Artık uyanmaları lazım. Artık Allah'ın ipine sarılmaları lazım. Artık Allah ile anlamaları lazım. Allah ile görmeleri, işitmeleri, bilmeleri, tutmaları, yürümeleri yani hayatını Allah'a göre yaşamaları lazım. Böyle olunca o Hazreti insan olur, o Allah'a yeryüzünde hadife olur, Allah'a dost olur. Böyle olmayanlar fesat çıkaranlardır, fesat çıkarırlar, bunlar hüsrana uğrayanlardır. Siz Allah'ı nasıl görmezden gelirsiniz? Nasıl Allah'ı yok sayarsınız? Ohtaki. Siz yokken, ölürken sizi dirilten O'dur. Sizi bir daha öldürecek, sizi diriltecek, O'na döndürüleceksiniz. Sizi O yarattı, arzi, yeryüzünü sizin için yarattı. Yeryüzünde her ne varsa hepsini sizin için yarattı. Hal böyleyken O'nu nasıl görmezden gelir, yok sayarsınız? Hani Rabbin meleklere demişti ya, ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Melekler de orada fesat çıkaracak, kan dökecek birini mi yaratıyorsun ya Rabbi? Dediler. Oysaki biz seni hamdınla tesbih ediyoruz. Seni tesbih ediyoruz. Allah onlara mutlaka sizin bilmediklerinizi ben bilirim dedi. Bir de onlara meleklere gösterdi. Allah ve Adem'e, Esma'ya, kulleha, Allah Ademe bütün isimleri talim etti, bütün isimleriyle ona tecelli etmişti, Bununla beraber ona tadim etti derken ona gösterdi. Bu isimlerin her birinin ne olduğunu, ne manaya geldiğini ona talim edip öğretti. Sonra melekleri arz edip, bu isimleri söyleyin, bakalım Ademi tanıtsın bakayım dedi. Melekler dediler ki haşa yanlış bir şey yaptık galiba, yanlış bir şey söyledik. Bizim demek istediğimiz şey bu değildi. Senin bize öğrettiğinden başka bizim bir ilmimiz yoktur. Biz bir şey bilmiyoruz. Dolayısıyla Adem'deki bu tecelliyi de bilmiyoruz. Bu konuda herhangi bir ilmimiz yoktur. Muhakkak ki sen Alim ve Hakimsin. Alim ve Hakim olan sensin. Bizi böyle bir imtihana tabi tutmanın mutlaka bir hikmeti vardır. Her şeyi bilen, Hakim olan sensin ya Rabbi dediler. Allah Adem'e onlara kendini tanıt dedi. Bu isimleri onlara haber ver dedi. Adem onlara bu isimleri haber verince Allah buyurdu ki ben size Göklerin ve yerin gaybini bilen benim demedim mi? Dedi. Sizin açıkladığınız şeyleri de bilirim. Gizlediğiniz şeyleri de bilirim. Sizin gönlünüzdekiler aşığa çıktı dedi yani. Meleklere Adem'e secde edin. Önce tanıttı ondan sonra secde edin dedi. Neye göre secde edin? Adem'deki tecelliye El Esma'u'l Hüsna'ya secde ettirdi. İsimlerine secde ettirdi. Sofatlarına secde ettirdi Allah? Bir insan hayatı yaşarken... eğer Allah'ın bu isimleri üzerinde tecelli etmemişse... ...o Hazreti insan değildir. Meleklerin secde ettiği varlık değildir. Onu kaybetmiştir. Allah onu bir çekirdek halinde ikram etmiştir doğarken... ...onu büyütmesi lazım. Büyütmek ona ait. Önce yaşaması için önce nefes alması lazım. Nefes. Kur'an maneviyat için, ruh için... ...o Allah'ın nefeti ruh için... Nefes almaktır. Gıda değil. Yani yemek, içmek değil. Nefes almak gibidir. Bütün melekler hemen secde ettiler. İbih secde etmedi. Aslında secde etmeyi istedi bir an için ama direndi. Eba Direndi. Kendi kendisiyle mücadele edip secde etmedi. Ve مِنَ الْكَافِرِينَ Kafirlerden oldu. Adem'e secde etmediği için. Secde etmek, Allah ayet-i kerimede buyurdu, yerde, gökte her ne varsa, ikisinin arasında ne varsa hepsi Rabbine secde eder dedi. Secde eder, başını yere koyar demek değildir. Secde eder, onun büyüklüğünü kabul eder. Onun emri karşısında işittik ve itaat ettikler. der. Yani biri gece gündüz namaz kılsın ama Allah'ın bir emrine itiraz etsin. İblis'in düştüğü duruma düşmüştür. Allah'ın bir işini beğenmesin. Kendisine yaptığı bir muameleyi kabul etmesin. İblis ondan Allah'a sığınır. Yeminle söylüyorum Allah'a sığınır. O bir sefer hata yaptı. O da Allah'a secde etmiyorum değil, Adem'e secde etmiyorum dedi. Mutakabının bir hikmeti olmalıdır İblis dedi ki ben onlar hayırlıyım. Onun için onun büyüklüğünü kabul etmiyorum. Benden daha hayırlı, daha büyük olduğunu kabul etmiyorum dedi. Bütün insanlar için bu böyledir. Eğer herhangi bir konuda birinin güzelliğini, birinin büyüklüğünü, Allah'ın onda tecelli eden isminin güzelliğini kabul etmedinse iblisin durumuna düştün. Ben ondan hayırlıyım dedin. Neye göre söyledin? Allah onları cennetten oradan çıkarınca kovunca, yeryüzüne inin dedi. Adem Rabbinden bir takım kelimeler alıp, onunla tövbe etti. İblis direnmeye devam etti, tövbe etmemek için ama Adem'le eşi tövbe etti. Ne dediler? İnna zelemna enfusena inlem tevfirlena ve terhamna min elhasirin ey rabbi dediler biz kendimize zulmettik eğer sen bize mağfiret etmez rahmet etmezsen hüsrana uğrayanlardan oluruz her yanlış yaptığımızda bizim bu duayı yapmamız gerekir allah Hz Musa'nın kavmini anlatıyor yahudileri anlatıyor nasıl Allah'a isyan ettiklerini, itiraz ettiklerini, peygamberlerine nasıl zulmettiklerini, peygamberlerini bir kısmını nasıl öldürdüklerini anlatıyor. Neden bunun böyle olduğunu anlatıyor. Şimdiki Yahudileri anlamak için de yine bunu Allah'tan öğrenmek lazım. Allah bunu uzun uzun anlatır, bekare sırasında. Bir de cumartesiyle ilgili bir şey söylüyor. Cumartesi gününde Allah onlara Cuma Sesi günü çalışmayı yasaklamıştı. Sadece Cuma Sesi günü ibadet günüydü onları için. Onlar o Cuma Sesi gününe riayet etmediler. Sahildeki bir bölük Yahudi Beni İsrail akşam ağları atıyorlardı denize, balık avlamak için. Cumartesi yasak ya, cuma günü akşamdan atıyorlardı, cumartesi günü akşam olduğunda, güneş bastığında, cumartesi bitti, ona sonra gidip ağı çekiyorlardı. Kendilerine göre Allah'ı kandırıyorlardı. Çalışmıyorlardı ama böyle yapıyorlardı. Allah ne yaptı? Bu, Allah'ı kandırmaya çalıştıklarından dolayı, Onların bu tavrından dolayı onlara aşağılık maymunlar olun dedik. Bu onlara bir ceza olsun diye, bununla beraber takva sahipleri içinde bir nasihat, bir üyit olsun diye bunu böyle yaptık. Biz ki bu ayetini okudum Cuma gününü anlatmak için. Allah Müslümanlara ne diyor? Müminlere ne diyor? Ey iman edenler! Cuma günü Allah'ın zikrine çağrıldığınızda alışverişi bırakın. Hemen Allah'ın zikrine koşun dedi. Davete icabet edin dedi. Namazı kılıp bitirdikten sonra Allah'ın sizin için takdir ettiklerini aramak için yeryüzüne dağılın dedi. Cuma saatinde biri çalışıyorsa onun bu Yahudilerden ne farkı vardır? Allah ona da Aşarılık maymun ol der mi demez mi? Der. Der, Allah'tan söz çıkmıştır. Söylemiştir yani onu. Dolayısıyla o maymun olur da haberi olmaz. Nasıl maymun olur? Maymunun özellikleri nedir? Maymun, doyumsuzdur. Doymuyor. Nefsani yönden doyumsuzdur. Bu durumda böyle bir hastalığa yakalanır demektir. Taklitçidir, maymun güzel taklit yapar. Sadece taklit eder. Kimi taklit ediyor? Yahudi taklit eder, Hristiyan eder, başka birini taklitçi. Hakikati yaşamıyor, şahsiyet olmuyor. Taklitçi. Ne kadar taklitçi olduğunu da sorabilir zaten. Takvir etmeyi seviyoruz. Bu maymun olmakti bu. İş yeri her ne olursa olsun. En fazla yarım saattir. Az camına bir kağıt, cumada yüzeyiz Cumadan sonra açığız de. Ne kaybedersin? Ne kaybedebilirsin? Yok müşteriyi kaybediyorum. Zaten o müşteri, eğer o camiye gitmeyen, arş bırakıp, ticareti bırakıp, camiye gitmeyen müşteri de zaten maymundur o. Böyle bir müşteriden, böyle bir paradan ne hayır gelebilir? E Rabbimizi dilemeyince işin ciddiyetini bile anlamıyoruz. İşittik ama itaat etmedik diyoruz. Yahudiler öyle söylüyordu. İşittik ama itaat etmedik diyoruz. Derler. Aynı şeydir. Yok işittik, itaat etti ama namaza da gitmiyoruz. Nasıl itaattır bu? Nasıl bir şeydir yani? Allah bizi işittik ve itaat ettik diyenlerden eylesin. Amin. Gerçek manada Rabbine itaat edenlerden eylesin. Amin. Rabbine yalan söyleyenlerden eylemesin. Amin. Kendi kendini kandıranlardan eylemesin. Amin. Onlar bilmiyorlar mı? Neyi gizlerse gizlesinler, neyi açıklarlarsa açıklasınlar, Allah onu biliyor, bunu bilmiyorlar mı? Yazıklar olsun o kimselere ki, kendi elleriyle bir kitap yazarlar, sonra bu Allah katındandır derler, az bir fiyata onu satarlar. Yazıklar olsun onlara, o elleriyle yazdıklarından dolayı. Yazıklar olsun onlara, o elleriyle kazandıklarından dolayı. Ben kitabı elimle yazıp, bu Allah katındandır demedim, diyebilir biri. Eğer, Allah'ın dinini öğrenmek istiyorsan benim şu kitabımı oku dediyse biri arada ne fark vardır? Şunu öğrenmek istiyorsan şu kitabı oku bunu öğrenmek istiyorsan bunu oku dediyse biri bu ayetin muhatabı değil midir acaba? Ayetin muhatabıdır. Birbirlerine bunu tavsiye edenler de bu ayetin muhatabıdır. Neyi tavsiye etmesi lazım? Allah'ın kitabını. Önce Allah'ın kitabını oku, daha iyi anlayabilmek için başkası, başka şeyleri anlamıştır, onu da okuyabilirsin. Daha iyi anlayabilmek için. Sahabenin okuduğu tek bir kitap vardır, Allah'ın kitabı. Başka kitap okumamışlardır, bilmemişlerdir. Ama gökteki yıldızlar gibi hangisine uyarsanız hidayete erersiniz diye Allah. Her biri nur saçan kandildir. Bilgileri Kur'an, başka kitap yok. Başka kitapla kendilerini kirletmediler. Allah aklını kullanmayanların üzerine pisliği döker dedi. Aklını kullanacaksan Allah'ın vahyini anlamada kullanman gerekiyor çünkü. Yok, aklını kullanacaksın, yedi başka şeyleri öğreneceksin. Sonra onu, o pisliği nasıl temizleyeceksin? Süpür süpür temizlenmiyor. Yıka yıka gitmiyor. Allah peygamberine niye ümmi dedi? Ümmi. Ümmi kelimesi manası itibariyle okuması yazması olmayan demek. Hiçbir şey bilmeyen demek. Bununla beraber ana gönüllü demek. rahmet dolu ana gönüllü demek. O başka bilgilerle de kirlenmemişti dedi. Birbirimizi kirletmek için yarışıyoruz. Herkes birbirine din öğretmeye kalkışıyor. Ama söz hakkını Allah'a tanımıyor. Öteki müminlerin bir şey yaparken, bir şeyi konuşurken, bir şey söylerken birbirlerine ne demeleri lazım diye ayet okumaları lazım diye Ayet. Allah bunu böyle emretmiş, Allah bunu böyle seviyor, Allah böyle tavsiye bulunmuş. Bir de Yahudilere dedi ki biz cehenneme gitsek bile Cehennemde kalmamız sayılı günlerdir. Orada cezamızı çekeriz, cehennemden çıkarız, dediler. De ki onlara, siz Allah'tan böyle bir söz mi aldınız? Eğer siz böyle bir söz almışsanız, Allah asla vaadinden dönmez. Böyle bir sözden zayımaz Yoksa siz Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? Aynı şey, Allah bir şey söylüyorsa bunu bir kişiye söylemiyor. Bir kavme söylemiyor bunu. Müminler, Müslümanlar için geçerlidir. Yani cenneme gireriz, günahımız kadar yanarız, çıkarız. Allah öyle söylemiyor. Ben böyle bir şey söylemedim diyor Allah. Eğer söylemiş olsam, sözümden dönmem. Kim bir günah kazanırsa, o günah kendini kuşatırsa, işte onlar, Ateş ehli dediler, cehennem ehli dediler. Onlar orada ebedi olarak kaldırlar. Mümin olması, ben iman ettim demesi onu kurtarmıyor. Kim bir günah kazanır, günahı onu çefe çevre sararsa. Yani öyle ki o günaha boğulursa. Yani ona adama bakıyorsun, artık o günahı hatırlıyorsun. Mesela bir örnek vereyim. Mesela biri sürekli, sarkoş olsa, onu görünce neyi hatırlayacaksın? Sarkoşluğu. Eğer o tövbe etmezse, onun günahı, onu çepe çevre koşatmıştır. Eğer böyle olursa, artık o, yıkanacak bir halde değildir. Tebrizlenecek bir halde değildir. Çünkü, bütünüyle de günahı, onu çepe çevre sarmıştır. O bütünüyle günah olmuştur. Onun için, yani bir bir şey kirlense, onu yıkayınca gider. Ama tezegi yıkayamazsın. Tezek tezektir. Yıkadıkça, hep zaten ne mal olduğu ortaya çıkar. Dolayısıyla tezek yıkanmaz. Pislik yıkanmaz. Günahı çefe şefir çefeye kuşaklanırsınca, o bütünüyle o günah olmuş oldu. Allah bizi böyle bir şeyden muhafaza eylesin. Amen. Allah bizi öyle cehenneme gireriz, sonra Gayri bir süre sonra çıkarız diyenlerden eylemesin. Amin. Allah bizi kendi eliyle bir şeyler yazıp veya kendi aklıyla üretip bu Allah katındandır diyenlerden eylemesin. Amin. Bir menfaat elde etmek için bunu yapanlardan eylemesin. Amin. Onlar o kimselerdir ki Dünya hayatı karşılığında ahiretlerini satmışlardır. Onların azapları hafifletilmez, asla onlara yardım da edilmez. Namazı ikame edin, zekatı verin. Kendiniz için önceden her ne gönderirseniz, Allah katında onu hazır bulursunuz. Muhakkak ki Allah yaptıklarınızı görendir. Kim kendini Allah'a teslim ederse, kim kendini Allah'ın zatına teslim ederse, hem de mühsin olarak, güzellik yaparak, güzel olarak kendini Allah'ın cemaline teslim ederse, onun karşılığı, onun ecri Rabbi katındadır. Onlar için hiçbir korku yoktur, onlar mahzun olmazlar, onlar Allah'ın veli kullarıdır. kim Allah'ın cemalini kazanmak için canını Allah'a teslim ederse, varlığını Allah'a teslim ederse, hayatını Allah yolunda harcarsa, hem de güzellikle, böyle sıkılıp bunalmadan, sevdiği için, aşık olduğu için, nöfsin olarak bunu yaparsa, onun ecri Allah katındadır, Allah'a aittir. Ona cennet demedi Allah. Muhakkak ki biz seni hak olarak gönderdik, müjdeleyici ve uyarıcı olarak. Bununla beraber sen cehennem ehlinden sorulmazsın. Uyarıyı almayanlar, müjdeyi sevmeyenler senden sorulmaz. Öyle bir günden sakının ki hiçbir nefis başka biri için hiçbir ödemede bulunamazsın. Hiç kimseden herhangi bir bedel kabul edilmez. Hiç kimseye şefaat fayda vermez, hiç kimse yardım da göremez. Böyle bir günden sakının, böyle bir gün için hazırlık yapın. Allah Hazreti İbrahim'i anlatır, diğer peygamberleri anlatır. Sonra onlar bir ümmet ki geldi geçti. Onların kazandıkları onlara kendilerinedir. Sizin kazandıklarınız sizledir. Onların yaptıklarından siz mesul değilsiniz. Siz kendinize bakın yani. Allah'ın boyasından daha güzel boyayı kim vurabildir? En güzel boya Allah'ın boyasıdır. Allah'ın boyasıyla Allah'ın rengiyle, Allah'ın isimleriyle isimlen. Eğer siz Allah'a abd olduğunuzu iddia ediyorsanız böyle yapın. Yani benim sizden istediğim budur. Allah'ın güzelliğiyle güzelleşin. İsimleriyle isimlenin. Allah'ın isimleri üzerinizde tecelli etsin. Allah'ın rengi üzerinizde tecelli etsin. Eğer siz Allah'a kul oluyorsanız, kul olmayı kabul etmişseniz. De ki onlara, siz bizimle mücevheri mi edeceksiniz? Oysa ki Allah sizin de Rabbinizdir, bizim de Rabbimizdir. Sizin amelleriniz size aittir. Bizim amellerimiz de bize aittir. Biz Rabbimize karşı mühlis olan, ihlas sahibi kullarız değil. Geçmişlikler evet, bir ümmetti. Onlar geldiler, geçtiler. Onların kazandıkları onlardır. Sizin kazandıklarınız da sizedir. Siz onların yaptıklarından mesul değilsiniz. Yani geçmişi geç diyor. Şunlar şöyle yaptı, bunlar böyle yaptı. Bunlar haklıdır, biz bunları destekliyoruz. Onlar da onları destekliyor. Geç orayı, geç Allah. Onların yaptıkları onlardır, sizin yaptığınız sizledir. Siz onların yaptıklarından sorumlu değilsiniz. İyi de yapmış olsalar, kötü de yapmış olsalar. Orayı geç diyor Allah, beni dinle diyor yor sabe böyle yaptığı işte o haklıydı. Yok ki böyle yaptığı bu haklı değil. Allah'a geç diyor. Geçiyor böyle din böyle değil. Din buda değildir. Din başkasının ne yaptığı değildir. Allah'ın sana ne söylediğidir. Biz sizi insanlar içinde vasat, orta bir ümmet kıldık. Dengeli, dengede bir ümmet kıldık. Siz bütün insanlar için şahitler, örnek olasınız diye bunu böyle yaptık. Bunun böyle olabilmesi için Allah'ın resulünü de sizin üzerinize örnek kıldık. Sizin örneğiniz Allah'ın resulüdür. Siz de diğer insanlara örneksiniz. Bununla beraber dengeli, dengede bir ümmet, aşırı gitmeyen, haddi aşmayan, herhangi bir tarafa yan yatmayan bir ümmet örnek bir ümmet kıldık sizi. Eğer insanlığa örnek olamıyorsak, insan olarak, Hazreti insan olarak örnek olamıyorsak Resulullah Efendimiz bize örnek olamamış, onu örnek alamadığımızdan dolayıdır. Allah bizi İnsanlığa örnek eylesin. Amin. Resulünü de bizim için örnek eylesin. Amin. Örnek alanlardan eylesin. Amin. Resulüne tabi olanlardan eylesin. Amin. Resulünün ahlakına bürnenlerden eylesin. Amin. Onun iman ettiği gibi iman edenlerden eylesin. Amin. Onun Allah'a teslim olduğu gibi Allah'a teslim olanlardan eylesin. Amin. Onun Allah'a karşı edepli olduğu gibi Allah'a karşı edepli olanlardan eylesin. Amin. Allah bizi gerçek manada müminlerden eylesin. Amin. O kitap verdiklerimiz bu kitabın, bu Kur'an'ın Allah tarafından olduğunu hak ile bilirler. Hak olarak bilirler. Eğer yüz çeviriyorlarsa bile bile yüz çeviriyorlar. İman etmeyenlere sen türlü türlü mucizeler getirsen de onlar iman etmezler. Onlar sana tabi olmazlar. Ama müminlerden kim onlara tabi olur uyarsa, onların hevasına tabi olursa, o zadimlerden olur, kendine sürmedenlerden olur. Sadakallahu lezim.